ve nahvihi. Hakimlerin hakimi kadıların kadısı ve buna benzer isimlerle isimlenmek ile ilgili bab. Bunun hükmü nedir? Bununla ilgili bab. Şimdi biz biliyoruz ki hüküm kimindir arkadaşlar? Allah Teala'ndır. Bu sebeple hakimlerin hakimi gibi sultanların sultanı gibi kadıların kadısı gibi bu tür ifadeler bu tarz ifadeler ne değildir arkadaşlar? Ee, mutlak manada, mutlak olarak ifade edilebilecek, e, telaffuz edebilecek sözler değildir. Çünkü bu sözlerde ne var? Bir tazim var. allah Teala'ya bir yüceltme var. Bir burada ne var? Bu sözlerde bir kemal, mükemmellik, noksandan uzak olma var. Bu sebeple bu isimler ne yapılamaz? Bu şekilde mutlak olarak İtlak edilerek, kayıt altına almadan söylenemez. Hakimlerin hakimi denemez. Ama mesela dedim ki şöyle denebilir. Türkiye'deki hakimlerin hakimi. Ailemde diyor ki bu caizdir. Ürdündeki hakimlerin hakimi. Ha burada ne yaptın sen? O kelimeyi daha çok sınırlandırdın, daralttın. Herkes ne, anla, ne söylediğini anlayabildi. <gülüyor> Ama telaffuz ettiğin cümle şöyle olsa hakimlerin hakimi. Bu adam hakimlerin hakimi. Sultanların sultanı dediğin zaman Süfyan Uyeyne rahimeullah diyor ki misl şah şah şahansah şahansah ne demektir arkadaşlar? Şah şahların şahı. Şahların şah. Şah ne demek? Padişah demek Sultan demek. Aynı bu bunun gibidir diyor Süfyan Uyeyne. Yani Farsça'da şahan şah demek. Ya yani Türkçe'ye desem padişahların padişahı, sultanların sultanı diyemezsin. Evet diyor ki İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu İmam Bukhari edebil ül rivayet ediyor İmam Müslim rivayet ediyor bu hadisi diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam İnne akna'a ismin indallah raculun tesemme melikel emlak Allah katında diyor isimlerin en aşağı olanı en kötü olanı, en iğrenç olanı bir insanın melikel emlak, melikul emlak mülklerin maliki mülklerin sahibi ve sözü mülklerde bütün mülklerde sözü geçen gibi ifadelerle isimlenmesi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah katındaki isimlerin en çirkini en kötüsü, en aşağı olanıdır. İkait ederseniz bu melik ifadesi geçmiş. <gülüyor> melik ile malik arasında ne var? Bir fark var arkadaşlar. Fatiha'yı okurken biz iki türlü de iki şey, türlü de okuyabiliriz. Elhamdülillahi rabbil Alemin, er rahman er rahim maliki yevmiddin fa'ud ta melik. yevmiddin malik ve evet. melik. Nedir bunların arasındaki fark? Melik emirlerinin, sözlerinin geçti geçen geçen demek. Sözünün ve emirlerinin geçtiği kişiye ne deniyor Arapçada? Melik deniyor. Melik. Yani şöyle, emri, buyruğu ağrından ablan tatbik edilen, uygulanan demek. Melik. Malik ise sahip olan demek. Malik ise sahip olan. İşte bir insanın Melike'l emlak mülklerin sahibi yahut da mülklerin maliki gibi isimlerle isimlendir kendisini isimlendirmesi ya insanlar onu övecek diye, onu böyle yüceltecekler diye, ona bu şekilde hitap etmeleri ve onun da buna sükut etmesi, Allah katında ne oluyor arkadaşlar? Bu ismin en başağı, en aşağı, en bayağı, en kötü isimler arasına girmesine sebep oluyor. Diyor ki, Kale Sufyan, şah. sufyan İbni Uyene diyor ki, yani Melikul emlaki açıklıyor. Mülklerin maliki kelimesini açıklıyor. Rahimahullah. Diyor ki ne gibidir bu? Nislu? Şahan Şah Bir insana ne demek gibi? Şahan Şah Sultanların sultanı demek gibi diyor yani. İlla Arapçada olmasına gerek yok yani. Yasaklanan kelime ne değil? O, o cümleyi Arapça kurmakta geçmiyor yani. Sen Türkçe'de diyebilirsin ki hakim kelimesi de Arapçadan geçmiş. Hakimlerin hakimi. Demek de nedir arkadaşlar? Hayır. Yanlış olan, haram olan sözlerdendir. Çünkü hakimlerin hakimi, Allah. mülklerin maliki, Allah. sultanların sultanı, ne demek sultanların sultanı? Sözünün buyruğunun tatbik edilen kişiler arasında en çok sözü tatbik edilen buyruğuna baş kaldırılmayan, kaldırılamayan, Tabii bu manada kevni buyruk, kevni emir ne diyoruz? Allah haladır bu sebeple bu isimlerle kalkıp da başkaları yapamaz? Nitelenemez, isimlenemez. Ve fî rivâye ağ yâzzû racûlin alâllâh yevmel kıyâme ve ahbethuhû Bu isimlerle isimlenen bu isimlerle isimlenen yahut kendisini bu isimlerle isimlenenlere hoşnutsuzluğunu ifade etmeyen, bunlara razı olan kimse diyor ki, aleyhisselatü Vesselam bir rivayette Allah katında diyor, kıyamet günü bu adam Allah'ın en kızdığı insanlardandır allah Teala'nın en çok gazap ettiği insanlardandır bu insan. Allah'ımız onunla çıktığında çünkü kibriya, büyüklük, yücelik, azamet bunların hepsi kime ait arkadaşlar mutlaka allah. olarak? allah Teala'ya ait. Sen mahluk, mahlukattan bir mahlukat, zayıf olan, aciz olan bir zat olarak Allah'ın huzuruna ahirette çıkıp hesap verecek bir kimse olarak dünyada ne yapıyorsun? Kendinin bu isimle isimlendirilmesine razı oluyorsun. İnsanların sana bu şekilde hitap etmesine razı oluyorsun. Ve da kalkıp kendini bu şekilde isimlendiriyorsun. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Yanlış olan ifadelerdendir. Kadil kudah kelimesi de bu şekilde. Ne demek kadil kudah? Kadı biliyorsunuz. Bizim Osmanlı literatüründe de var bu. Hakim demek. Kadıların kadısı. Hakimlerin hakimi. Bazı fıkıh kitaplarında bu şekilde ifade ediliyor. Yanlış bir ifade. Kadıların kadısı, hakim hakibi ifadesi insanlar için ne yapılamaz? Hı. Kullanamaz. Bu <gülüyor> <gülüyor> Ve insanların en çirkini de kimdir arkadaşlar? Bu adamdır. Bu isimle isimlenen bu kimsedir. Evet. Tıklat çekilen konulara gelelim. Malikul emlak şeklinde isimlenmenin yasaklanışı. Evet. Mülklerin maliki, mülklerin sahibi Evet. Bu yasağın Süfyan bin Uyeyne'nin belirttiği gibi bu tür anlam taşıyan diğer isimleri de içermesi. Evet. Kalbin söz konusu anlamı kastetmediği kesin olduğu halde söylenen bu ve benzeri hatalı sözlerin ağır sorumluluk getirdiğini idrak etmek için ince bir anlayışa sahip olmak gerektiği. Evet. Bu hususta dikkatli anlayışın gerekli olmasının nedeni, bu sıfatları içeren isimlere ancak Allah <gülüyor> Subhanehu ve Teala sahip olduğu içindir. Yani dikkat edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep kul olduğunu anlatmaya insanlara. Yani biz kelime-i şahit getirirken abduhu ve rasuluhu <gülüyor> Allah'ın kulu diyoruz önce ve elçisi diyoruz. Yani abdun la yu'bed ne demek abdun la yu'bed o bir kuldur. Kendisine ne yapılmaz? ibadet edilmez. Yani aleyhisselatü vesselam bakın hayatı boyunca peygamberliği döneminde Allah-u karşısında hep zafiyetini acizliğini, kulluğunu yapmış? insanlara sahabelerini açıklamaya çalışmış. Yani sahabeler otururken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına giriyor hepsi ayağa kalkıyor. Nebi aleyhisselatü vesselam diyor, yani niye kalkıyorsunuz? Ayakta bekliyorlar Peygamber aleyhisselatü vesselamın Otururken de oturun diyor. banzarın acemi yaptığı gibi yapmayın diyor. allah Teala bundan hoşlanmaz. Niye? Çünkü bunların hepsi insanları neye, neye götürecek belli bir süre sonra? Şirke. Şirke götürecek. Bunların hepsi birer ne olacak? <gülüyor> Vesile olacak. Şeytan bunları kullanarak hep insanlara ne yapacak? Oyun oynayacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisini aşırı meth etmeyi de nehyetmiş, yasaklamış. La tutruni kema atratin nasara ise binemmaryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde övüp ona sana etiketle, bana ne yapmayın diyor. Sana edin övmeyin. Dedin bana? Abdullah ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ama kendinden sonra gelen insanlar, geçen haftaki sohbette de söyledik. Öyle vasıflar yüklemişler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyle şeylerle onu vasfetmişler ki ne ne, ne diyecek, ne ne diyebilecek seviyeye gelmişler. <gülüyor> kalemin ve levh-i mahfuzun ilmi ancak senin ilminden bir parçadır, bir cüzdür. Senin ilminin bir bölümüdür. Allah-u Teala'nın olan ve kıyamete kadar olacak olan şeyleri yazdığı levh-i mahfuzdaki o ilim bu adama göre ne? Nebi sallallahu aleyhi ve ilminden bir parça. Nebi aleyhisselatü vesselamın ilminin tümü de değil. Yani işte aleyhi vesselamın ilmini öyle bir hale getirip bahsetmiş ki Allah Teala'nın ilminden daha da üstün olmuş. Subhaneke Allahumma la illa